Türkiye'yi ajanlar doldurdu bütün. Türkiye'yi ajanlar doldurdular. İran tarafı. La tehlike. Allah şerlerinden muhafaza etsin. Amin. Takıya onların dininin temeli. Konuştuğunu düşünmüyor. Söylediği başka, inandığı başka. Seni duruyor. Biz ehli sünnet safız. Kazığı yiyoruz. Ondan sonra vay biz çok safmışız. İkide bir aynı laflar. Tekrar tekerür tekrar. Ya mübarek biraz ibret alalım, ders alalım mı? Yani bu kadar kazık gelir mi ya? Adam geliyor sana, ben de Ayşe anamuzu seviyorum, bu Bekir'i seviyorum falan falan. Halbuki sevmiyor. Kur'an Kur'an bizim de kitabımız, halbuki Kur'anı eksik görüyor mesela. Demez onu sana, der mi sana ya? Kaynaklarında söylüyor, İtikadı onun kaynağında bakacaksın. Sen benim itikadıma bakmak için e, tefsirlere, hadislere, bu bakacaksın, bu kârlere bakacaksın. Benim itikadımı.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 Allah için hareket eder. Böyle 500 kişiden aşağı vaaz etmem diyenlerden değil tabii. Ee, bu ayet okurdu çok. Ama burada derde deva var. Yani şimdi söylenen. <gülüyor> Kısaca mana vereyim. Kul ya Muhammed söyle sallallahu aleyhi ve sellem. Atı'u Allah ve itaat edin. Nerede bu? Farzlarda. Resul'e itaat edin ne demek? Sünnetlerde. Bunlar birbirinden ayrılır mı? Ayrılmaz. Ayrılmaz. Ama ve lakin, e, yani Allah'a itaat farzla, Peygamber'e itaat sünnet demek değil ha, yine yanlış anlamayın. Allah'a itaatle Peygamber'e itaat birbirinden ayrılmaz. Farzı da kimden duyuyorsun? Onu da Peygamber'den sallallahu aleyhi ve sellem. Farzı kendini Allah'tan almıyorsun ki. O birbirinden ayrılmaz. Ama e, Allah-u Teala'ya e, itaat edin, yani...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 İslam aleminin durumu 1 milyar 600 milyonluk bir alem. Ve lakin ekseriyet Allah ve Resulü yüz çevirmiş durumdadır. Görüntü bu. Nizamlar, düzenler, kanunlar, yasalar, tüzükler hiçbirinde Kur'an-ı sünnet esaslı bir durum yok. Olanlarda da kiminde ismen, surete bazı maddeler. O bile ne kadar faydalı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 Suriye'deki iç savaş, Mısır'daki iç savaş, Libya'daki iç savaş. Hadi Filistin'de kendi aralarında bir şey ediyorlar ama o kadar değil. Öyle birbirini vurdukları yok. Hamas'tan el fethi şeyler ediyor ama öyle iç savaş denmez ona da. Tabii ki yine iç tutarsızlık denir. O da bir güç bölüyor tabii de. Ama o tabii Yahudiler uğraşıyor mesela. Yine en şanslı, en şanslı nasipli kimler? Filistinliler.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 Kitapla meşgul, kitap almakla, kütüphane kurmakla, çalışmakla meşgul birim. Allah muhafaza yani. Şimdi ben kütüphanemden ayrılmam kadar bana dünyada bir şey koyabilir mi? Her yerde her şeyi yaşanır ama o kitabı nasıl taşıyacağım götüreceğim için? Şey? Yani adamların bakıyorum durumları için parçalanıyor. Allah bize böyle bir bela vermesin. Amin. Ama bizimdeki diyetimiz acayip. Çünkü etraf ateş çemberi yapılarak sara sara bize doğru işi sokmaya başlıyorlar.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 Yarım o kampında 6 aydır adamlara ilaç ve yemek sokmuyor. 6 ay bu Esed denen zallame. 6 ay ne dayanacak bunlar ya ilaçsız mı, ilaçsız her yer mikrop. Temizlik de bir şey yok. Şey yok ki temizlik. Malzeme yok. O çoluk çocuk kadınlar öyle hep örtülmüş. Nasıl ağlıyorlar, nasıl ağlıyorlar? Çorbaları yok. Efendim, çorban içine hep tuz koyacağız.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 Sade zalimlere vurmaz. Hepinize vurur. Bu fitneden sakının. Bu ad-i kerime. Hadis-i şerifte buyuruyor? İnne nâs idâ râhû Bir şeratsızlık görürlerse fele mugayyru Onu değiştirmezlerse Yani Yetkili yetkili değiştirecek bil fiil Senin benim gibi yetkisizler Diliyle Fele ve sadduhfe Gücü yetmeyen diliyle vaaz edecek. Yani benim şimdi elimden yetki yok.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 Mühür meselesi. O bizde değil. Hadis-i şerif ne buyuruyor? İnsanlar münkeri görüp değiştirmezlerse çok yakındır beklesinler Allah azabı kaplatacak hepsine toptan verecek. Ya Bu kadar münker var ortalıkta. Bu kadar haram var. Şey var. Nasıl yapacağız ya Rabbi? E şimdi sen vaaz edemiyorsun. Ama vaaza delalet edersin. Burada vaaz var dersin. Lale Gül Efendi de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 İşte çizgili bilmem ne bozuk falan derse ona da takılan olur ama şimdi biz Allah'a itaat edin Resulüne eğer yüz çevirirseniz fe innema aleyh ma hummile, peygamberime yüklettiğim vazife onun üstünde ne onun vazifesi kebli yani duyurmak hidayet yaratamaz ve aleykum sizin üzerinizde de ne vazifesi ma hummiltüm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 Ya yani ne diyor dersin ki okursun da demiyor ama da. Dersin ki ya Rabbi bütün insanlara affet Hoppala. <gülüyor> bütün insanlara affet diye bir şey var mı ya? Bütün insanlara affet biz niye Müslüman olduk o zaman? Başka biri de dua etsin. Herkes af olsun. Yahudi, Hristiyan hep beraber cennette cem olalım yani. Canımız çıktı namaz abdest. Ne uğraşıyoruz burada? Bütün insanlara afet. Nasıl bir şey bu? Allah Teala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 ben tamam ya Rabbi beni, babam olsun, anam olsun. Affetemem, istemiyorum. Yasak ettin, tamam bitti. Bu bu iş kolay mıdır? Bütün insanlara affet. Hangi ayette var bütün insanlar affet diye bir dua? Hangi hadiste var? Bak sana bir ayet okuyalım. 5 vakit namazda bize öğretilen. Ne diyorsunuz? İbrahim suresinde hati değil mi? Rabbenağfirli. Ya Rabbi beni affet. Vel valideye anamı babamı affet. Anam baban gevursa bu duada anam babana gider mi bu? gitmez kime gider? Adem babana Hava anana gider. Müslüman ana babana gider. Kâfir ana babana gitmez. Velil müminine inananları affet. Nerede var ki bütün insanları affet? Bir ayet göster. İnananları affet. Yelmeyakumul hisab. Rabbighfirli. Nuh ali'nin duasına Ya Rabbi beni affet. Velimen dekhale beytiye evime girenleri affet. Evine giren de karısı da kafir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 Şöyle konuşursan beni beğenirler, böyle konuşursan beğenmezler. Onun için İslamiyeti doğra gitsin. Sakal, sünnet değil. Tiyatreci dedi eski bundan evvel. Sünnet bile değil dedi o bardak oğlu var diye bir tane. Sünnet bile değil dedi ya. Ya Allah Allah senin sakalın yok diye bu kadar büyük hadisi sünneti mütevâtirini inkar mı ediyorsun? Peşinden soru gelecek senin niye yok?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 Yoksa ilişki yok. Ne demek yok? Kur'an söylüyor illallah i Eşlerine namuslarını korumazlar. Evmâ melekete imanûm. Ellerinin malik olduğu cariyelerinden de namuslarını korumaları gerekmez. Ama o cariye başkasıyla evliyse falan o başka. Evli değilse onun malı meta gibidir. Dolayısıyla orada nikah şart mı? Değil. Resulullah Sazem cariyesi vardı. Sahabenin cariyesi vardı. Bütün sahabenin cariyeleri vardı.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 Uymuyor reytingte oradan buradan atlama yani Mühim olan tekrar tekrar Millete ulaşma imkanları Allah'a yarar. <Gülüyor> 70 küsur şubedir. Bir dergide yazdım onu maddelerin. Ednaha. En aşağısı nedir? İman yoldan sıkıntı veren şeyi kaldırmaktır. Onun için, o düşün araba sahibi yolu açarsa imandan bir şube. Bunların izahı çok tabii. O da bir derstir. Yani belki de 70 ders bir konu var orada. İmanın şubeleri. Yani amelle taluk eden tarafı tabii. Ama inanmak iman tabii onlara.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 Esas e, halifelik nereden geliyor? Peygamberlerden veraset. El ulema, verasetül enbiya. Alimler peygamberlerin varisi. Halifelik odur. Çünkü Allah'ın halifeliği. Bir ayet daha okuyalım. Ya Davudu, ey Davud Nebi, inna cealnake halifeten fil ardi. Biz seni yeryüzünde halife yaptık. Peygamber, Bütün peygamberler halife. Fahkum بَيْنَ النَّاسْ بِلَاكْ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 cinler geliyor heyetler cinlerin heyetleri de gül. biz seni halife yaptık ne olacak? yani gel yat aşağı. hüküm vereceksin insanlar arasında ne göre vereceksin? anzenle aileke el kitabe bilhak habibim biz bu kur'anı sana hak ile indirdik dost doğru gerçek niçin indirdik? litehkübe beynen nas bak efendimizin de şeyi bulduk insanlar arasında Hakemlik yapacaksın. Yani karar vereceksin. Neye göre karar vereceksin? Bima <gülüyor> Allah Allah'ın sana gösterdiğiyle Yoksa canının istediğiyle Değil. Allah'ın sana Gösterdiğiyle Vela tekullil hainine Hasima Sakın hain münafıkları Kurtarmak için Haklılara hasım olma. Bu, bu mesele de? Tume bin Übeyrük meselesi.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 Un ona geçe, o diyor ki Yahudi çalmış, benim oraya atmış falan falan. Ama bu Hatikerimen için geldi. O Yahudi aklamak için. Şu Kur'an'daki adalet ve hukuk sistemine, şeriat'taki nizama ve düzene bak ki Yahudi'yi aklamak için ayet geldi. Bu Yahudi suçsuzdur. E suçsuzsa suçsuz yani Yahudi suçlayamaz, suçlayamazsın ki.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 Salih amelde var mı? Var. İki şey getir bana. Şimdi bize vaat ediyor. İman edip salih amel işleyenlere Allah söz verdi. Bu söz bozulur mu? Bozulmaz. Peki şu anda bu söz geçerli mi? E Kur'an-ı Kerim geçerli duruyor. Bu ayet mensuh ayetlerden değil. Peki şu anda bu vaat takip etmiş mi? Bizim hakkımızda. Etmemiş. O zaman ne var? Tahlil kolay. İki şartta ne var? Aksama var. Çünkü senin iki şartı yerine getirmene bağlamış bu mükafatları. İki şart yerine gelseydi Allah'ın vaad ettiği üç mesele kaçınılmaz olarak taakkuk edecekti. Etmiyorsa Osmanlı ecdadımız da etmiş mi? Etmiş. Selçuklular da etmiş mi? Etmiş. Memlükler de etmiş mi? Etmiş. Abbasi'de etmiş. Emevi'de etmiş. Sahabe'de etmiş. 1400 senedir etmiş, etmiş, etmiş. Gelmiş bize 100-150 senedir bu taakkuk etmiyor. O zaman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 yesteklifenne sondaki de muhakkak demek vaat ettim söz verdim elbette muhakkak yemin olsun kemesteklefellezine mikablim onlardan evvel geçen müslümanları yeryüzünde hakim ve halife yaptığım gibi onları da halife yapacağım birinci mükafat ve leyum ekkinenne lehum dinev uledir onlar için sevip seçtiği razı olup gönderdiği İslam dinini yaşamakta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 Mübarek adamlar sakallarını da bir tutamdan aşağıda indirmiyorlar. Maşallah onlara. Çin gavuru dünyanın en büyük gavurudur. Onlara karşı da sakallarını bile bir tutamdan aşağı indirmiyor. Doğu Türkistan'daki evi, Müslüman hiç bir yerde yok. Ama zor durumdalar. Ha, korku, İslam'ı yaşamak o. Irak'ta ehli sünnet geçen ne dedimse alimler sakallarını kesmişler. Kısaçık yapmışlar çünkü tanınısa diyor bir tutam ehli sünnet hemen öldürüyor şu ya.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 Neye dikkat edeceksin? Tedbir bakımından tabii edersin ama olacağı çare yok. Şehit olacaksan da o yazılmış. Doğru konuşmayacağız anlamına gelmez. Allah rahmet etsin. Kabri nur olsun. Hoca efendi doğruları söyledi. Yani şimdi Bayram hocaya tebliğ yapmadı kimse diyebilir mi? Diyemez. Diyemez. Şimdi Allah indinde o adam kazanmıştır, felah bulmuştur inşallah. Öyle üstü zannediyoruz. Ayet-i hadis olmadığı için üstüzana giriyor tabii. Ama...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 İşin sırrı nerede? Ma ümmeti Yusuf'a akıra. Ümmetin başını düzelten sonunu da düzeltecek. Ümmetin başını ne düzeltti? Kur'an. Değil mi? Biz siz düşmandınız. Evs Kadıncı kabilesi ensar birbirine silah çekmiş. 120 sene kan davası var. Felibebeine ulu büyükum kalplerinizin arasını birleştirdi Allah. Fasbâhtumün ümmetiği.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 Yani tarikat tabiridir ihbar ama tabi ayet hadislerde tarikat manasına gelmiyor. İslam innemel müminune ihvetün. Maşallah bir ayet okuyorum ilercin devam ediyorsunuz her tarafı ya. Her tarafı değil de bazı ayetler <gülüyor> klişe klişeleri yapıyoruz. Ancak müminler kardeştir. Ama duyan gören hocalarda şaşıracak yani cemaat hep hoca olmuş falan. Ancak inananlar kardeşler ihbar olun. Hurşit Efendi, Allah rahmet etsin öyle. Laf sokardı şey derdi de, milleti düzeltmek için. İhvan derdi. İhvan böyle parça lahana ihvanı derdi. Lahana ihvan. Yani sofrada lahana biraz öbürüne kaçsa, biraz aç kalsa Hemen bağıracak. Ya bu o fazla yemişler az yemişsin biraz açıksın dur. Yani hemen bir lahanayla bozulmasın yani ihvandık yani. Bir mısır ekmeğiyle bir ihvanlık gelip gitmesin ya. Bu kadar. Bu kadar ucuz mu bu dini İslam, bu şeriat, bu tarikat ya Fedakarlık. Kardeş olun.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 bunun en dinsizim diyeninin bile biraz geri git hemen baban müftü demeye başlar <gülüyor> ve doğrudur da babası müftüdür yani Ecevit'in dedesi en büyük şerhti mesela Medine'de vakfiyeleri vardı Ecevit'te ölmeden biliyorsunuz dedesinin vakıfları Medine'de iş, Diyanete bağışladı 1 milyar dolar değerinde şeyi var e, oradaki emlakını Diyanete bağışladı mesela gerçi o bin milyar dolar da alamazdı sen merak etme de Su hükümetinden öyle dedenden kalmış şeyde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 öbür türlü bu ümmetin başını düzelten sonunu düzeltecek başka yollar çıkmaz görüyorsunuz 40-50 senelik 100 senelik faaliyetleri görüyorsunuz hakim kalıyor keşke hakim kalmasalar ama kalıyor çünkü Kur'an usulüyle gidilmesi gerekiyor şerahat sohbet medrese başka çıkmaz İslam'a başka türlü hizmet olmaz ya olmaz işte ayet. iman ve amel-i saleh iki şartı yerine getirin üç şeyi söz veriyorum Eski geçmiş büyüklerinize verdiğim hakimiyeti vereceğim. Dininizi yaşamakta imkan ve iktidar vereceğim. Korkularınızı emniyete tebdil edeceğim. Ya bu dinen ilah ü şirk bir şey. O zaman bana rahat ibadet edecekler. Hiç bana bir şey ortak etmeyecekler. Şimdi mecburen ortak ediyorsun. Tabii ki şirk koşup kâfir olma anlamında değil ama her meselede şirk devreye giriyor mu? Giriyor. La Yani kâfir olma anlamında konuşmuyorum ama karışıklık var. Adam kalkıyor. Bir de gelmiş vekilin vekili. Belediye başkanı dika, şey edecek, yetkiliymiş. Bir de gelmiş onun da vekili. Belediye başkanına işi çıkmış. Belediye başkanının işte bana verdiği vekaletle. Belediye başkanına da o vermiş. Ona o vermiş. hakkı kıyılacak. Vekilin vekilinin kefili. Ya Allah'ın emriyle Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in Sünneti seriyesiyle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 Hangi işin başı besmeleysizse, hamdsizse, salatsızsa, üç hadis var fevbe. ekta'u, eczemu, kesiktir, hayırsızdır, bereketsizdir, Ondan sonra, kapıdan çıkarken, mutluyuz yazmışlar, <gülüyor> kapıya gidiyorlar. Bir sene sonra, kavga ettik ayrılıyoruz, arka, art, arka plakaya da onu yazacaklar herhalde, gidiyorlar. Niye boşanma oranı yarıya? Ya Bismillah yok, elhamdülillah, belediye reisinin verdiği yetkiyle, hani belediye reisinin yetkisinden bu kadar tutuyor bu nikahını. <gülüyor> Bizim bir hoca vardı Allah rahmet etsin, benim kıydığım ki altı ayda çocuk yapar diyordu. Ulan hoca de altı ayda olmaz bu Herhalde bunlar nikahsız iş yapmışlardı altı ayda çıkıyor. Altı ayda çocuk olur mu? İşte onun kıydığı nikahda keramet vermişti altı ayda tutarmıştı. Bunların da altı ayda bozuluyor yani. bana rahat ibadet edecekler bana bir şey ortak etmeyecekler belediye reisi e, Allah'ın bismillah'ın elhamdülillah'ın salatu vesselam'ın yerinde belediye reisi'nin yetkisi ne ağır bir durum bunu da Ahmet Davutoğlu Hoca Efendi caiz değildir dedi onu da hapse attılar o zaman bilmiyorum şimdi herhalde ondan hapis olmam herhalde ben konuştum şimdik ama <gülüyor> Ahmet Davutoğlu Hoca hapise attı bundan bu şimdiki Dışişleri Bakanlığı demiyorum yahu Ahmet Davutoğlu Hoca Efendi rahmetli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 Kavur meraklıları, Fransa bilmem ne hayran, Frank hayranları o zaman Amerika çok bu kadar belirleyici değildi Fransa falan daha belirleyiciydi 150-200 evvel efendim yani modalarını şunlarını bunlarını Ha bu 3 tane imkan verilmiş iken yeniden kalktı kafir oldular oldular mı? oldular gökten indiği zannedilen kitaplar bizi yönetemez dediler gökten indiği zannedilen kitaplar bizi yönetemez dediler şerat mülgadır kaldırılmıştır dediler Allah'ın Kur'an'ı için fe ulaike humul fâsikû onlara yapacağım azap hiçbir şeye benzemez onlar normal kafirler değildirler kafirlerin de fâsıklarıdırlar şimdi zaten kafir diyor baştan sonra fâsık der mi? fâsık normalde kafirden bir aşağı ama böyle ayetlerde mana nedir? kafirin de bir var Tuduğunuz haddinin sınırını bilen gavur bir de var ki sınırını aşmış zalim gavur. Şimdi kim kafir olursa diyor bu kadar imkandan sonra İslam'ı şeriatı Kur'an'ı geri teperse onlar fasıklardır. Bu fasık günahkar anlamına gelmez. Çünkü kefera diyor başında. Bu ne demektir? Bu gavurun da en büyük zalimi. Haddi aşan gavurdurlar. Bu kadar milletin 50-60 tane şu anda devlet olmuş. Bunların hepsi Osmanlı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 Her yere hizmeti var adamca. Şimdi siz ne yapın? İşte hoca vendi bu baraga adam kıldırırken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 çoğunuzun abdestinizde kuru yer kalıyor ben yalan konuşacağım abi, namazımız doğru olsaydı bugün bu hale düşmezdik taharetten başlıyor i̇şte bir şeyler yazmaya çalıştık abdest risalesidir e, onun içinde de var o sonra namaz risalesidir e, bunla tadili erken namaz hakkında 5-10 tane yazmak ya, gayret ettik yani tadili erken başta başta bir kitap oldu mesela çünkü sığmadı içine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 Neden? Evinde huzur yok, rızkında bereket yok. Geçinemez diyor. Namazı dostorgun ve tüz zekate, zekatı tam verin, hesabı doğru yapın, aşağı yukarı takriben yapmayın. O zekat şeyini. Ya hazırladık kitabı da, onda bile çıkaramadık. Hapisten evvel bile hazırladı işte. Yetişemiyorum bir işe. Dolu kitap böyle kaldı. Yani var tabii zekatı biliyorsunuz. Fetva da soruyor. Siz zaten kitap okuma alışkanlığınız yok.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 وَطِيْعُ الرَّسُولَ Yine dön dolaş, o Rasule itaat edin. Ona uyun, لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Umulur ki siz acınacaksınız. Yani sonu böyle geldi. İnşallah Allah bizi acıyacak mı? İnşallah. Ama şartlar var mı? Var. Var. Yapacağız mı bu şartları inşallah? İtaat edeceğiz inşallah.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 çıkmamak için gayre. Bunu da geçen ders detaylandırdık. Ve rabiu dördüncüsü tahsilu ilmi şeriatı şeriat ilmini öğrenecek. Yine nereye geliyor? İlme dönüyor işte. Dem bütün bunları yapmak için, amel için yine ne lazım? İlim lazım. Kadrama dibi bi evamirullah Teala. Allah'ın emirlerini yapacak, yasaklarından kaçacak kadar ilim şart.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 Efendim sana sana çarpar seni ki doğrudur yani çünkü hayvan pisse taaretlenmeyin diyor hadis şerif çünkü onlar cinlerin yemekleridir yiyecekleridir kemiklerin artıkları falan on sonra sen ondan taaretlenir sen falan pisletmiş olsun onu yiyeceğini seni çarpar bunlar sahih hadislerdir sabittir mesela bakla her yer hayvan pisdi çünkü cinler şeytanlar gel gelen getirmiş yani dolmuş orası sabah hepsi tevbe ettiler dediler efendimiz biz anlamadık ya meğer. Biz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 Ne buyurursunuz? Demişler ki, senin gördüğün şeytandır Niye? Çünkü demişler, sen hadis-i şerifi bilmiyor musun ki ''İnneliş şeytanı arşen beynes semâ ar Gökler arasında şeytanın arşı var Allah'ın arşı, yedi kat göklerin fevkinde ''Vesiha kürsiyyus semâ veat velârt'' Allah'ın kürsüsü gökleri yerleri kuşatmış Kürsü, yedi kat gökleri yerleri kuşatmış Kürsü arşak göre ne kadar?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 Akşemtu <gülüyor> Ne diyor? Ey hastalık ya hastalık değil ölmüş ölmüş. Ölü ölmek de hastalık. Ey hastalık Allah'ın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 Şimdi bu hurafe dersin. Bunu kim yazıyor biliyor musun? Koca Hafız İbni Beşgüval. Büyük muhaddis. El-Müsteğisine Billa Teala isminde yazıyor. Kitabında. Bunu kim almış biliyor musun? Koca Alüsü'yü duydunuz. Hadi ruhul beyana biraz zayıf dersiniz. Alüsü'ye ne diyeceksiniz? Selefiler bile Alüsü'ye hasta. Alüsü tefsirinde bile kaynak veriyor ruhul manide bunu. Kaynağını verdim burada. Atım sıçrayıp ayağa kalktı. O zat ayağımı tutarak dedi. hadi bin Bismillah dedi. Ölmüş at.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 13'ün Hızır mıydı, değil miydi falan bakın öyle önüne gelene de Hızır demeyin. Ondan sonra kupkuru heriflere Hızır diyorsunuz. <gülüyor> ne altı yeşeriyor müce? Yeşerliğin üstüne otursa yeşilliği kurutuyor herif. <gülüyor> hızır mı olurmuş öyle? Her gelene Hızır mı? Her gelene Hızır mı herif de hapsetcek namazdır. Nasıl Hızır olacak? <gülüyor> Şimdi baktım diyor altındaki kuru toprak yem yeşil oldu. O zaman bana dedi ben kadırım. Şimdi bunun aynısı bu belki 1200 senelik iş.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 leş görünüyor. Evliya ulan sicil kayda bak malüzu yok işte hemen Hızır Ali görüşüyor. Hızır Ali haber getiren zatlar var. Bize şimdi Hızır Ali selam da gelse biz kimden bileceğiz onu? Yine bil mürşidin gönderdiğini. Yine Mahmut efendi ben mesela Mahmud efendi Hazretleri bağlayayım. Hızır Ali selam gelçe görüşme biz yine ne diyeceğiz? Efendi Hazretlerimiz şeyle gel. Çünkü neden? Vesileyi aradan çıkartmamak lazım. Yoksa direkt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 Amin. Parayla marayla da okumaya başlamayın ha şimdi. Yolunuzu bulmayın yani. Böyle şeyler tesirini bozar. Allah'ım ya Rabbim çok daha büyük hizmetlere kapı eylesin. Amin. alamin. ala Muhammedin. ve ma min laminacığım gayrimahcele kebni Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve senden bahsettik, hadis-i kerimler, hadis-i şerifler, bunca yapılan dersler ve sohbetlerden bizi en büyük istifadeyle günahsız olarak dönmeye muvaffakayla. Amin. Bütün dertlerimize ya Rabbim dermanlar halka ile. Amin. Bütün sıkıntılarımız hep günahlardan geliyor. Günahlarımızı affederek sıkıntılarımızı feraha tebdiyle Günahlarımızı sevaba tebdiyle eyle. Çoluk çocuklarımızı salihin salihata ile hak eyle. Vatanımızı İslam vatanlarını iç savaştan dış savaştan muhafaza eyle. ben Bengali'deki alimlerin imdadına yetiş ya Suriye'de Suriye'deki sünnete yetiş ya Rabbi. Filistin'den Doğu Türkistan'a mazlum Müslümanları ehli sünnet kardeşlerimize imdatlarına yetiş ya Rabbi. Yardım eyle ya Rabbi. Rahmet eyle, lütf eyle, kerem eyle. Belaları başlarından aç kaldır. Ya Rabbeler. Ölenlerine mutlaka şehadet nasip eyle. Amin. Kalanlarına mutlaka sıhhate afiyet nasip eyle. Allah'ım gaza... E,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 Sen daha çok İslami hürriyetimizi geniş eyle Daha çok medreseler açmaya muvaffak eyle yalim. Dünyanın her tarafına bu hizmetleri ulaştırmak nasip Amin. eyleyim. Ehli sünneti ehli İslam aziz eyle. Amin. Ehli şirki ehli bid'ati ile eyle. Amin diyenlerine harcu hemden azad eyle. Amin. Bi hurmet taha ve yasin. Allahümme salli ve Sellem ve barik ala seyyidina muhammedin nebiyil ümmi. El-Habib-i-l-Ali-l-Kadri El-Azim-i-l-Cahii ve al ali i ala Muhammedin El-Fatihi Lima Uğliqa Vel-Khatimi Lima Sebeqa Nasırul Hakkı bil ve vel hadi ila siratikal mustakim ila ve ala alihi, alihi. hakka kadrihi. kadrihi ve miqdarihi azim Bu azim fatih bunu bir kere okuyan Allah Allah Allah gökler yerler alemler yeticemez bunun cevabına ya rob sen daim okumayı may nasib ya rob amin ya rob bu arada da daha vefat edenler olmuştur ehli sünnetten, ehli İslam kardeşlerimizden özellikle cemaatimizden, sohbetlerimizi dinleyenlerden, gelenlerden şimdi kabirde bizden hediye bekleyenler rahmet eyle, kabirlerini nur eyle buyurun eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne muhammed abdu ve resulü la ilahe illallah muhammedur resulullah fi kulli lemhetin ve nefesin adedema vesihahu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 Do kabulü için salatü vesselam aleyke habibullah salatü vesselam aleyke ey seyyidül evvelin ve ahirin subhan rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin ve rabbil alamin. Ondur secde-i Bak Suriye kana alıyor, her yer kana alıyor. Türkiye'ye öyle karışıklık çıkartılmak isteniyor. Belaların def'i için 14 secde yapılıyor. Allah bana da imkanlar yarat ya Rabbelan. Saatimi günbe gün artır da ya Rabb. Tekrar o eski günlere dönelim ya Rabbelan ve ya hayrun nasirin ve ya hayrul fatihin ila şeref nbi sallallahu aleyhi ve sellem ali ve sahbe-i şarif ruhu ruhina imam targan leven babimiz khaas ila ruhimatina ve ruhimatil muslimin ve ruhimatil cemaat hazirin adem babamızdan hava anamıza kadar bizi doğuran bütün müminîn ve müminattan kabirde yatanların ruhlarına vasıl olmak üzere el fatiha bismillahirrahmanirrahim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 Hayayırllma oldu bir aleyhimöl bol